Adaletin bu mu dünya hukuk güvenliği peşinde hazırlayan ve sunan Bahri Bela 94.9 açık radyoda yine hukuk güvenliği peşinde koşmaya çalışıyoruz bakalım ne zaman yakalayacağız? Bugün yine videoda e, konuğumuz e, Profesör Doktor Semih Gemalmaz. E, hocamızın e, e, insan hakları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hatta dünyadaki bütün insan hakları sözleşmeleri ve denetim mekanizmaları ile ilgili birçok kitapları var. Daha önce de ölüm cezası ile ilgili kendileriyle konuşmuştuk. Şimdi e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 45'e karşı 113 oyla 13 yıldan sonra e, denetim sürecine e, denetim sürecinden çıkarılan Türkiye'yi yeniden denetim sürecine aldığı ve belki de e, bugüne kadar denetim sürecinden çıkarıldıktan sonra yeniden denetim sürecine alınan ilk ülke durumundayız. Şimdi bunun sonuçları ne olabilir? konuşmadan evvel ben hocamdan bir şey daha rica ediyorum. Şimdi Avrupa Konseyi ile ve hatta Avrupa Konseyi'nin bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Birliği konusunda böyle bir karışıklık var ve hatta bu Avrupa Konseyi'nin verdiği bu karardan sonra Başbakan Binali Yıldırım Avrupa Birliği'nin Türkiye Üyeliği konusunda artık bir karar vermesi ve zihin karışıklığını gidermesi gerektiğini söyledi. Sanki o da Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'ni yani 47 ülkeden 324 temsilcinin oluşturduğu bu Avrupa Konseyi'nin özellikle insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü denetlemek, desteklemek, geliştirmek amaçlı bu kuruluşu karıştırdığını düşünüyorum ben. Bir bu ikisi arasındaki farkı hocam bir kere daha bir anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim Sayın Belen. Bir defa e, bunun en basit anlatımını yani bu iki kurumun akılda kalacak şekilde en basit anlatımla e, izahı şöyle olabilir: Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'da, evet. Avrupa Konseyinin başkenti Fransa'nın Strasburg'da. Evet. Yani, yani mekan olarak, coğrafya olarak farklı. Evet. Şimdi bu karıştırılmasının sebebi şu: e, Avrupa Birliği üyesi devletlerin e, hemen tamamı çoğunluğu e, Avrupa e, Konseyi de üyesi ve Avrupa Birliği de bir. Evet Avrupa Birliği üyesi e, devletlerin doğru, doğru, diye doğru. başlamıştım. <gülüyor> e, ve artı sizin zikrettiğiniz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de tarafı. Dolayısıyla bu iki e, farklı bölgesel Ulusal üstü yapılanmanın karıştırılmasındaki etkenlerden birisi de bu. Yani üye üyeler bakımından da bir paralellik, bir paralellik olması. çakışmaya evet. benzer bir... Ama birisi yani Avrupa Birliği tarihi olarak da ekonomik entegrasyon amaçlı, amaçlı ortaya çıkan bir oluşum. Avrupa ise biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o da e, bir bölgesel örgütlenme olarak e, ortaya çıktı. Ve e, o zaman e, Soğuk Savaş dönemiydi hatırlanacaktır. Evet. E, Doğu bloku, Batı bloku vardı. Avrupa'yı Avrupa aslında ortadan ikiye bölerek e, Sovyetler birliğine karşı bir blok, siyasi ...bir blok oluşturma... ...dolayısıyla... E, ...hukuk devleti, demokrasi, insan hakları... ...söylemi... E, ...üzerine de bir ideolojik... ...altyapı oluşturma... ...hedefi ya, Evet. E, Avrupa Konseyi'nin çok sayıda... ...şimdi Avrupa Birliği'nden... E, ...çıktım, Avrupa Konseyi'ne... Bir şey diyebilir Buyur. miyiz hocam... Buyur. ...yani izleyicilerimizin de... ...bir kere daha belleklerini... ...tazeleyebilmesi açısından... Avrupa Birliği eski AYT dediğimiz evet. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Topluluğun. evet. isim değiştirmiş hali. Evet. Hatta biz gençliğimizde Avrupa Ekonomik Topluluğu'na onlar ortak biz pazar evet. diye şey yapardık, espriler evet. yapardık. Yani bize bir yararı yok bu şeyin diye. Evet. Ama tabii Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerin sizin de söylediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle... Çoğunluğun mesela Almanya, İtalya gibi çoğunluğun e, iradesiyle iktidara gelmiş ülkelerde bile insan hakları ihlallerinin ve koca bir dünya savaşının yeniden e, meydana gelmesine neden olan bu ülkelerin e, demokrasi olmadığı aslında demokrasi için azınlıkta olan ırk din, din düşünce bunların haklarının güvence altına alındığı bir sistemi oluşturabilmek için amacıyla biraz da kurulan bir e, 50 sözleşmesi 1950 Roma Sözleşmesi arkasından da 1900 e, arkası 69 mudur mahkeme denetim mekanizması olaraktan evet. kurulması dolayısıyla A.T. ile o birbirinden böylece Evet, yani dolayısıyla kısacası Avrupa Birliği ayrı, Avrupa Konseyi ayrı. ayrı. Türkiye e, çok büyük olasılıkla e, Avrupa Birliği üyesi olamayacak gibi gözüküyor. Evet. E, yani biz zaten halihazırda hazırda üye değiliz. E, üyelik için belli bir ilerleme kaydedilmişti. Ama son gelişmeler nedeniyle... Ee, orada da e, fasılların açılmayacağı yetkili birimleri tarafından defaatle vurgulandı Avrupa Birliği. Evet Avrupa Birliği. Buna karşılık Avrupa Konseyi'nde biz en baştan beri bu ailenin içerisindeyiz. Bu siyasi birliğin, bu, bu hukuki birliğin içerisindeyiz. Ve onun ürettiği çok sayıda en çok insanların bildiği ve sık sık tekrarladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere bu sözleşmenin de tarafıyız. Şimdi dolayısıyla bu iki eee şeyle ilk sözleşmecilerden biriyiz değil mi? Evet, evet. Ee, gerçi o denetim mekanizmasını çalıştırmak orijinal sisteminde sözleşmenin e, ayrı bir tanıma beyanına, iradesine bağlıydı. Biz onu çok evet. geç tanıdık. 88 80, mi? 87 89. 89. E, önce komisyon o zaman doğru. komisyon da vardı. Sonra mahkeme. Sonra da mahkemenin yargı yetkisi. Zaten Türk kamuoyu da Avrupa Sözleşmesi ne ilk defa 90'lardan itibaren duymaya başladı. Ve Türkiye'de, üniversitelerde de insan hakları hukuku diye bir disiplin ben, benim de biraz katkım olmuştu. Yoktu. Yoktu. Yoktu. Bu da müfredada... da o tarihten sonra o bireysel, bireysel de, başvuru şeyini tanımamız, kabul etmemiz lazım. Sonra. sonra böyle bir ihtiyaç oldu. O da müfretadan geldi. Şimdi e, dolayısıyla zannediyorum bu iki şeyi e, yeterince ayırdık. Evet, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'ni ve Avrupa Konseyi'nin bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni <gülüyor> ve işte sözleşmeyi birbirinden evet, ayırdık. Evet. Şimdi Avrupa eee Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden ayrı. Evet. Bir de Avrupa Konseyinin Parlamenterler Meclisi e, adını taşıyan e, bir organı var. Bu bir icra si organı. Bu, si bu siyasi bir organ. Evet. Aslında e, e, tam icra organı diyemeyiz... çünkü icra organı olma bakımından. Bir de Bakanlar Komitesi var. Evet, doğru, ee, doğru. Asıl doğru. şey odur. Bu siyasi bir organ ve... E, siyasi bir meclis adından da. Evet, gibi. E, dolayısıyla da her e, görüşten, farklı siyasal görüşlerden e, üyeler yer almaktadır. Nitekim Türkiye'den e, tü, e, giden üyeler de farklı siyasal partilere mensup üyelerdir. Evet. Yani tek bir partiden oluşmuş değildir. Tek partiden oluşan parlamenterlerin gittiği, bir, katıldığı bir platform bir, değil. değil. Bunun, 47 e, ülkeden de böyle yani Evet, hepsi böyle. Bunun altını çizmemin sebebi Sayın Beren yakın tarihte Türkiye için sizin açık konuşmanızda zikrettiğiniz Türkiye için alınan karar çok büyük bir ezici çoğunlukla Alındı. Evet. Hatta siz e, 45'e karşı 113. <gülüyor> Dolayısıyla e, Demek ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Farklı farklı Siyasi görüşlerden Olan e, Üyeler Çoğunluk itibariyle Bu kararı Arkasında durmuşlar. Yani bu karar çok... Almak zorunda kalmışlar. <gülüyor> ha, yani e, demek ki Bir görüşe de At, atfederek işte şucular e, bizim hakkında hakkımızda böyle bir karar verilmesine yol açtı gibi e, bir çıkarım ya da böyle bir söylem böyle bir propaganda'nın da hiçbir mesnedi olmadığı bu anlaşılıyor. Şeyde sayılar itibariyle de anlaşılıyor. Ve hatta belki de sizin bu söylediğinizden ben şöyle bir şey de söylemek ihtiyacı duyuyorum. Mesela Türkiye'den en çok mecliste üyesi olan Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için oraya en fazla temsilci gönderen de bu şeye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne Adalet ve Kalkınma Türkiye, Partisi. Çünkü e, kontenjanı için. bakımından öyledir. Evet. Evet. öyledir. E, Türk, Türkiye'den giden üyeler de benim e, ta, takip edebildiğim, anımsayabildiğim kadarıyla e, CHP ve ee, AK Partili e, üyeler bu e, yeni alınan kararda e, RET oyu yönünde e, e, irade açıkladılar. HDP'liler ise kararın e, lehine oy kullandılar. Ee, şey bu. Yani şu anda gelinen aşama bu. bu. Evet. Peki hocam bu burada neden böyle bir kararı verdi e, parlamenterler meclisi Avrupa Konseyi parlamenterler meclisi böyle bir kararı vermesinin e, ana hatları nedir? Bunu bir e, ifade edebilir miyiz? E, Ve mesela ne gibi tespitler yaptı da böyle bir kararı vardı? E, açıklamaya çalışayım Sayın Belen. Şimdi bir defa bu kararın gelmekte olduğu çok o, öteden beri belliydi. Ee, yani e, bu karar hiçbir biçimde sürpriz değildir. Evet. E, bu Türkiye'de yaşanan e, darbe girişimi, son darbe girişiminden e, başlayarak ivme kazanan başarısız darbe. Ki darbaya, o zaman ivme kazan dediğinize göre önceden de vardı. Onu yerde. izah etmeye çalışıyorum ama aslında daha da geriye giderek ...ortaya çıkan... E, ...ve Avrupa Konseyi'nin... ...insan hakları... E, demokrasi. ...demokrasi standartlarıyla... E, ...Türkiye'de... E, ...fiilen... ...hukukun e, işlememesi... ...insan hakları ihlallerinin... ...çoğalmaya başlaması... E, ...gazetecilerle gibi, ilgili... ...açılan davalar fikri... ...olumsuz, çok ciddi olumsuz... ...gelişmeler nedeniyle ya da oluşumlar nedeniyle diyelim. Türkiye'ye değişik kurumlar ve kişiler aracılığıyla bu yönde tedbir alınması gerektiği iletildi. Evet. Daha yakın tarihe şey yaparsak gelirsek parlamenterler meclisi nisan 25'te aldığı yani 2017 Nisan 25'te aldığı bu kararın öncesinde 2016'da aldığı yine e, ciddi uyarılar içeren karar var. E, bunun dışında e, malumunuz Venedik Komisyonu evet. olarak bilinen bir başka organ var. Onun e, hukuk devletinin Türkiye'de örselenmesi hukukun üstünlüğünün örselenmesi nedeniyle e, bir takım uyarıları vardı. Bu o, seçimlerden e, önce de e, yani son referandumdan söz etmiyorum. Ondan önceki seçimlerden itibaren yaşanan e, oluşumlar nedeniyle e, anayasa değişiklikleri yapıldı. Yine sonra referanduma gelmeden evet. daha e, o, o vesileyle de bize uyarılar geldi. E, demek ki parlamenterler meclisinin sözünü ettiğimiz bu 25 Nisan kararından önce tarihlı kararından önce bir defa Venedik komisyonundan. Bir, Mesajlar gelmiş. Hı. İki şeyden gelmiş. Ee, e, bir yıl önce yine e, kon, konseyden gelmiş. E, konseyden gelen kararlar var. E, hasa da var. Hatta bundan evvel Jagdal'ın e, açıklamaları var. Ha, evet, evet, onu tam söyleyecektim. Bir de yine ayrı bir birim hı. olarak e, düşünülmesi gereken insan hakları... Komiserliği diye bir birim var. Evet. Onu da bir kişi temsil ediyor. O, o da çok saygın bir e, pozisyon. Dolayısıyla bizzat onun tarafından e, yapılan uyarılar var. E, bu, bütün bunlar şeyden gelmiştik Sayın Belen. E, yani bu gelen çıkan kararın habercisi var. Olan bir Türkiye, süreç vardı evet, ve, Türk ve artan bir ivmeyle bu noktaya... Evet. Türkiye ısrarla bunları şey yaptı, e, görmezden geldi. Türkiye'de aklı başında, aklı başında e, demokrasiye, insan haklarına inanan bütün çevrelerde e, bu söylediğimiz kurumlardan bağımsız olarak zaten siyasi iktidarı e, demokrasiden uzaklaşma eğilimi e, niteliği gösterebilen e, tasarruflardan kaçınmaya davet ettim. Buna mukabil e, bunlar son derece şeydi, e, hukuk sınırları içinde yapılan açıklamalardı, ne faaliyetlerde. E, ama ne yazık ki sizin e, engin tecrübenizde çok Esna. iyi bildiğiniz üzere e, tam tersine siyasi iktidar daha bastırıcı önlemlerle ee, bu uyarıları sözcülerine yöneldi. İşte demin sizin sözünü ettiğiniz e, gazeteci hapisleri gözaltına almalar. E, Seçilmiş parlamenterlerin e, tutuklanması olması, haklarında fezlikelerin e, şeye e, soruşturma ve kovuşturma izinlerinin açılaraktan e, hemen yetkili mercilere, savcılık <gülüyor> ve mahkemelere yollanması. Çok önemli. E, yerel yönetim deki e, seçilmişlerin şeylerin, kitlesel biçimde e, görevden alındı gö görevden alınması işte kayın atanması Atınmış. vesaire ama orada da kalmadı e, çok uzun süreli bunlar e, tutukluk aldılar uzun süre sonra e, iddianameler hazırlanabildi ve e, dolayısıyla bir de öyle bir e, yargılama furyası ortaya çıktı yani e, şeye gelelim. Bir de unutmadan hocam bir Buyurun. şey sorayım. Yani bunlar hükümete bunlar böyle belli bir süreç içinde gelişerek söylenildi. Ve buna rağmen hükümet e, bunları adeta tersine bir yani uyarılara rağmen veya hukuk zemini içinde siyasetin nezaketi içinde söylenen şeylere rağmen bildiğini yapmaya devam etti. Burada... Şu anda Dışişleri Bakanı olan Çavuşoğlu da aslında daha evvel burada, buralarda görev yapan ve bu mekanizmaların işleyişini bilen bir kişiydi. Şimdi bu kadar yetkili bir bakanın da bu işin içinden gelip buradaki süreci görmesine rağmen bunda hükümetin ısrar etmesi, acaba bu Avrupa Komisyonu ile ipleri koparmak için e, ...göze alınmış bir... E, ...durum vardır... ...diye yorumlamak mümkün mü? Valla... Şey, ...zaman zaman ben de... ...kendimi alamıyorum sizin... E, ...gibi düşünmekten... E, ...çünkü... E, ...izlenen... ...iç Türkiye içinde izlenen siyasa... ...siyasi iktidarın... ...takip ettiği... E, ...politika... E, ...demokratik muhalefeti... ...susturmaya yönelik... E, ...en masum talepleri... E, ...susturmaya, ezmeye... ...yönelik icraatlar... Poli ...politika... E, ...bilinçli bir tercihin... ...ürünü olmalı. Yani bunun doğuracağı... ...uluslararası... ...siyasi, hukuki... ...şartlara göre ekonomik... E, ...sonuçları... E, ...öngörmek... E, ...öngörmemek... ...diye bir şey söz konusu olamaz. Yani devletin... E, ...yetkili makamları... ...birimleri elbette ki... E, ...bunu biliyor siz... E, e, ...Sayın Dışişleri Bakanı'nı... ...örneklediniz... E, ...diğer bakanları da... E, ...diğer yetkili birimleri de buna... ...katmamız lazım. Demek ki... ...burada bir... E, ...bilinçli politika... ...izlendiğini... ...yani işi... E, daha fazla demokrasiden uzaklaştırma durumu, koşulları, e, demokrasiyi tahrip edecek e, şartlara getirme e, bilinçli bir e, siyasi tercih olarak e, açığa çıkmış zannediyorum ben. Bunun sonuçlarını da düşünmediler değil. O sonuçları evet şimdi <gülüyor> ne olacak bu, bu sonuçlar ne olacak Mes söz gelimi? Ee, acaba bu konseyin bu yeniden denetim e, süreci e, olayına sokması Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması tamam şimdi o hal nedeniyle bir takım şeyleri e, askıya aldı ama e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunların uygulanmasıyla ilgili nelere etkili olabilir? Bir, yani ben mesela bir uygulamacı olarak, avukat olarak doğrusu işte o halde belli sözleşmenin belli hükümlerinin tamam askıya alınması ama aski alınamayacak hükümler var bunlar var ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var evet birinci derecede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetimini yapan bir anayasa mahkemesi şeysi var yapılanması var sonradan işte bireysel başvuruları inceleyen sonra aime giden şimdi bütün bunlar sonrasında nihai denetim mekanizması anayasamızın 90 sonuncu maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi konseyin verdiği parlamenterler meclisinin verdiği bu karardan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Türkiye'nin durumunda nasıl bir değişiklik olabilir? Yani ne gibi şeyler, sıkıntılar, riskler bizi bekliyor acaba? Şimdi bir defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle şeyi de ayırt edelim. Parlamenterler Meclisi'ni. Meclisi, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi malumunuz sözleşmeye aykırılık iddialarını... Hı -hı. ...demin sizin sözünü ettiğiniz iç hukuk yolları Tükendik, tükendikten denetli. sonra... Denetti, ...denetleyen yani. bir yargı yeri. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başına gelecek en büyük felaket... ...evet... E, Büyük bir çabayla azaltmaya çalıştığı ve sırf bu sebeple daha önce anayasal sistemimizde olmayan anayasa mahkemesine bireysel başvuru usulünün bir değişiklik yapılarak tanınmasına yol açan iş yükü problemi bu değişiklikten sonra kısmen çözülmüş iken Şimdi, baraj, Şimdi barajın kapakları açılıyor. Tamamen e, açılacak yani baraj yıkılmış olacak. E, çünkü çünkü tehlike şudur şuradadır ve bence bu çok ciddi bir tehlikedir. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de belli sözleşmesel hakların sistemli bir biçimde ihlal edildiği ve e, Türkiye'de iç hukuk yolları tüketilirken en son aşama olarak anayasa mahkemesine başvurulması gerekli ol, olmakla birlikte artık bunun da işlevsiz, bunun da işlevsiz ve... olduğu yönünde hiç istemeden, çünkü iş yükü altında kal, kalabilir, hiç istemeden ama önüne gelen... Binlerce başvuru nedeniyle gerçekten de binlerden söz ediyorum. Evet. Binlerce başvuru nedeniyle. Yüz, yüz bini aşmak üzere şu anda yani. Şimdi çünkü Türkiye'de e, bu olağanüstü e, hal e, uygulamaları çerçevesinde son derece büyük bir e, kitle var. Yani bunun muhatabı olan. Evet. Haklılık haksızlık meselesinden bağımsız bir şeyden sözü. Örneğin e, e, en az işte 150 bin civarında kamu görevlisi işlerinden atıldılar. Yani bunun burada... içerisinde emniyet teşkilatı var, yargı var, e, işte diğer e, milli eğitim var, üniversiteler var, var akademisyenler var. var. Dolayısıyla. Çok büyük bir kitleden söz ediyorum. İdari tasarruflar var bir de yargısal e, uygulamalar var. Şimdi bu kadar büyük bir kitle e, eğer şeyden e, hayatlarını sürdürebilecek e, imkanlardan yani geçim derdinden söz ediyorum. Kirasını ödeyebilecek mi çocuğunun taksidini ödeyebilecek mi vesaire. E, ilacını alabilecek mi? Çünkü bunlar biliyorsunuz şey olduğu zaman bütün bu haklarınızdan da yoksun kalıyorsunuz. Bu büyük kütlenin büyükçe bir kısmı son basına çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla Bahri Bey elli binin üzerinde Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın başkanı. geçen günkü... Anayasa e, günleri toplantısında o kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl düzenlenen o e, toplantıda yaptığı açıklamaya göre e, 50.000'in binin üzerinde başvuru var. Şimdi bunların bir kısmı olağanüstü halle bağlantılı tasarruflar. E, Türkiye'de bir de beklenti var. Acaba anayasa mahkemesi bir şey ee, diyecek mi, demeyecek mi? Acaba bize bir hukuk güvenliği getirecek, getirecek mi? mi? getirmeyecek mi? Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı da, o toplantıda da şeyi izah etmişti. Bizden kimse hukuk yaratmamızı beklemesin şeklinde e, bir e, ifadesi olmuştu. E, dolayısıyla e, bu bir şeyi ima ediyor. Neyi ima ediyor? Anayasa... Evet. Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış bulunan bu şikayet başvuruları ve yapılacak olan pek çok şikayet başvurusu yapılmış bulunan derdes, evet, orada bekliyor. Evet, bir, de. bir de yapılacak olanlar var. Ee, büyük bir çoğunlukla, büyük bir çoğunlukla reddedilecek. İşte e, bu durumda. Bamteli burada. Yani ne oluyor? Ee, bu kadar büyük büyük sayıda e, mağdur dilekçeci başvurucu bu kez vakalarını e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bu şey karşısında e, paniğe kapılacak ama sistem işlediği için sistem işlediği için bir biçimde karara bağlayacak. Böyle, ve Türkiye'deki şey... Türkiye'deki hem e, hocam e, idari yargıdan, idari tasarruflarla ilgili hem de adli yargıdan giden e, davalarla ilgili e, iç hukuk yollarının artık iş, e, etkin bir denetim mekanizması olmadığını anayasaya e, yapılan başvurular, bireysel başvurular dahil görecek ve e, belki de bunlar. Yani, dolayısıyla bir... bu insanlar, bu mağdurlar, mağdur olduğunu iddia edenler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak. Ne problem bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından akıl almaz bir iş yükü patlaması tekrar. İki bütün bundan kurtulmak için öngörülmüş ve gerçekleştirilmiş olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru e, usulünün işlevsizliğine dair bir tespit, e, tespit çıkacak ortaya. Evet. Bunun karşısında, bunun karşısında da e, bir de üstüne üstlük Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, en e, şey kritik davalarda bile birkaç istisnai bir kenara korsak e, kolay kısa sürede karar veremez hale geldi. E, dolayısıyla bir de bir onların uzun bir sürece yayılması yani mağdurların mağduriyetinin devam etmesi olgusuyla karşılaşacağız. Alınacak, e, aleyhe çıkacak. ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde... ...aleyh çıkacak kararlarda... ...yani bireysel başvurucular lehine... ...çıkacak kararlarda... ...çok büyük miktarlarda... ...toplam başvuru sayısı çok olduğu için... ...çok büyük miktarlarda... ...tazminat... E, ...şeyleri, e, miktarları... ...Türkiye'nin üzerine binecek. Fakat işin... ...daha acıklık, kimsenin... ...pek bilmediği ya da dikkat etmediği... ...o tazminatlar da aslında bizzat mağdurlar da dahil olmak üzere yurttaşın yurttaşın cebinden ödenecek. Yani Türkiye'nin ka karşılaştığı tablo budur. Budur. Şimdi hocam hem size bir nefes alma fırsatı hem de izleyicilerimiz için bir ara olsun. Yine bugün Pink Floyd'dan çalacağız. Comfortable N 94.9 Açık Radyo'da e, hukuk güvenliği peşinde yine bugün e, programımızı sürdürüyoruz ve konuğumuz e, Profesör Doktor Semih Kemalmaz idi ve e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin verdiği kararı e, ve bunun e, sonuçlarını bu arada Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasındaki e, farkı e, bağlantıları e, birazcık daha böyle açıkla e, kavuşturalım diye konuştuk hocamla şimdi hocam bu verilen e, karar, konseyin parlamenterler meclisinin verdiği karar sonrası işte Türkiye'den biraz evvel söylediğim acaba karıştırıyor mu yoksa Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiden bahsederek başka bir şey mi söylüyor Başbakan Binali Yıldırım ama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'nin bu olayın bir siyasi operasyon olduğu. Işte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın yine bu da bir siyasi operasyondur, amaçlıdır dediğini biliyoruz. Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı 13 yıldan sonra ve diğer Avrupa Konseyi üyelerinin hiçbirinde olmayan şekilde yeniden e, denetim sürecine konulmasından sonra bunun e, hukuki, siyasi ve hatta ekonomik sonuçları olacak. E, bunları hükümet de biliyor. Biraz evvel de dedik acaba bunları bilmesine rağmen bu sonuçlarda adım adım yaklaştı. Niye böyle yapıyorlar? Ne gibi sonuçları olacak hocam bunların? En uç, en ağır sonuçtan başlayayım. Evet. E, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ailesinden atılmaz. Evet. Nokta bu kadar basit. Ben, ben de acaba diyorum ki hükümet bunu bilinçli olarak istiyor mu? Böyle bir e, şey mi istiyor? E, bilemem onu e, ama bir politika ısrarla bu şekilde sürdürülüyorsa e, her türlü yoruma spekülasyona e, açık bir durumla karşı karşıyayız demektir. E, ama bu Olabilecek en ağır sonuç budur. Evet. Demin siz önemli bir şeyden söz etmiştiniz Bahri Bey. Sadece bu işten atılmalar vesaire değil. Bir defa Türkiye'de son dönemde iyice azgınlaşan bir basın özgürlüğü ihlalleri tablosu var. Bakın bunlar her birisi ayrı potansiyel. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru konuları. Konuları ve şeyleri yani alanları. <gülüyor> ve çok sayıda bu. Ee, başka bir alan yine biliyoruz. E, akademisyenler. Akademisyenlerin e, maruz kaldığı şeyler. E, e, hukuksuzluklar. Yani bunların bir kısmı e, özgürlüklerinden de yoksun e, bırakıldılar. E, bir kısmının davaları devam ediyor. Bir de böyle bir grup var. Bitmiyor ama. Türkiye'de şu ya da bu sebeple, Türkiye'de şu ya da bu sebeple e, kolluk eline e, e, denetimine giren, onun kontrolü altına giren, e, en başta şeyler, yani gözaltına alınmış olan hmm. kişilere yönelik Bitmedi. Bu bir kocaman grup. Evet. Bitmedi. Artı e, yargılaması devam edenler tutuklu yargılananlar evet. ve tutukluluğu sürdürülenler ve tahliye edilenlerle ilgili tahliyeden hakim ve savcıları görevden almalar. O, o da üstüne <gülüyor> Bir de e, e, hüküm verilip, evet. cezalandırılıp e, ...cezaevinde bulunanlar. Şimdi bakın üç gruptan söz ettim... ...Bahri Bey. Kim bunlar? Bir, gözaltına alınanlar. iki tutuklular. Yani yargılananlar, e, Üç, hükümlüler. Bir... ...geri dönüş ki... ...bir geri dönüş ki... ...Türkiye... ...1980'lerin o çok acı... ...deneyimini... ...aşamalı bir biçimde... ...ama sonuçta... E, ...olumlu bir e, neticeye de bağlayarak atmışken şimdi patlak veren üçüncü bir grup mağdur kötü muamele görenler. İşkencenin ötesinde kötü, kötü muamele, muamele görenler. işkence onun en e, zirvesi. zirvesi. Şimdi bunlar da şey bunu özellikle <gülüyor> anımsattım da Bahri Bey çünkü siz e, birinci bölümde bir şeye dikkat çekmiştiniz haklı olarak. Sözleşmenin yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin e, Sözleşmesinin e, istisnai rezimi, Yani olağanüstü halde bile e, e, Askaya almamayacak Haklardan e, Söz etmiştik evet. Dolayısıyla bir de böyle bir ihlal kümesi için Dört dördüncü grubu şimdi söylüyorum Mülkiyetlerine el konanlar Mal varlıklarına el konanlar evet. e, Bunlar da büyük bir kitle ve e, meblağ olarak da çok büyük. Hocam asıl burada yani çok özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi mülkiyetleri yani mesela bir suç işleme anında elde edilen mal varlığına El konulmasını ben bir ceza e, disiplini açısından, ceza hukuku disiplini açısından anlayabilirim de. Mesela o insanların ailesi, karısı, babası, amcası, hiç olayla ilgisi olmayan ortağının mallarına da el konulan bir e, süreç yaşıyoruz. Ve mülkiyet hakkının ihlal açısından. Evet. Ben bu tasarruflarda hala dışarıdan bakarak haklılık, haksızlık noktasında bir şey yorum yapmadım. Evet, dikkatinizi doğru, çekerim. Doğru, doğru. Sadece potansiyel başvuruculardan, gruplardan söz ediyorum. Evet. Ve bunları bu grupları artı artı artı yan yana koyduğunuzda ne büyük bir şikayet başvurusu patlaması gerçekleşeceği, ne artık görmemek mümkün değildir. Bu işin bir önemli boyutu. ...Türkiye sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf değil Bahri Bey. Başka bir şeye daha taraf. Ee, Avrupa İşkence'nin... ...önlenmesi sözleşmesine de taraf. Ve biz... Birleşmiş Milletler... Şey. O, o, o, da, o da o da var, o ayrı. Birleşmiş Milletler'in de işkencenin önlenmesi sözleşmesi biz var. Ona da tarafız. Siyasi haklar. Değil. Evet, doğru. Şimdi bunun niçin anımsattım? Onun da bir kendi denetim mekanizması var. evet. ...o bu denetimi şey... ...suretiyle yapıyor... ...ismi komite olan bir organ... ...vastasıyla yapıyor... ...buradan da... ...Türkiye aleyhine... ...demin sözcüğüne ettiğim o işkence... ...kötü muameleden söz etmemin nedeni... ...herhalde şimdi anet oturuyor evet. yerli yerine... Evet. ...buradan da ayrı ihlaller gelecek... ...sadece bu iki... temel sözleşmeden söz ediyorum... ...bitmedi... ...seçim hukukunda... ...son referandumda ki sorunlar var... Ve bizim seçim hukukumuzda sorunlar var. Siz örneğin e, haklı olarak şeye işaret ettiniz. Çok önemli o e, e, şeyin parlamenter dokunulmazlığının kaldırılması evet. hadisesi ve devam eden yargılamalar var. Evet. Bir kocaman grupta bunlar evet potansiyel başvurucular. Ama Türkiye sadece Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı değil. Birleşmiş Milletlerinin de tarafıyız. İşkencenin önlenmesi sözleşmesine tarafız. Birleşmiş Milletler'den söz ediyorum şimdi. Evet. Efendim şeye tarafız. Medeni ve siyasi haklar Hı -hı. sözleşmesine Hı -hı. tarafız. Evet. E, kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesine tarafız. Ve bunların her birisinin denetim sistemi Türkiye bakımından işliyor. Türk kamuoyu pek bilmiyor bunları. Yani biz kafayı şeye takmış durumdayız. Avrupa İnsan Hakları. Sözleşmesine ve mahkemesine Sadece e, o Değil var. ama Şimdi dolayısıyla Red Türkiye Anayasa 90 son Sadece Avrupa insan Hakları değil Bu insan haklarıyla ilişkin Bütün bütün, bütün sözleşmeler Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla Bakın Avrupa Konseyi içerisinde Bir şikayet furyası Türkiye aleyhine şikayet furyasının Yanı sıra Ona ilaveten bir de Birleşmiş Milletler platformlarında e, Türkiye aleyhine e, bir şikayet furyasının başlaması mümkündür, öngörülebilir. Dolayısıyla herkesin aklını başına devşirmesi lazım. Bakın daha geçen gün, daha geçen gün e, Birleşmiş Milletler'in bu sözünü ettiğim insan hakları sözleşmelerinin yanı sıra bir de özel raportörleri var. İşte işkence önleme özel raportörü var. Sözleşmeden ayrı bunlar. Evet. Sözleşme ve organlarından ayrı. Efendim yargısız infazlar özel raportörü var vesaire. Bunların çok ciddi Türkiye'yi uyaran... ...2016-2017'de vermiş oldukları... ...yani uluslararası kamuoyuna açıklanmış... ...raporlar var. Türkiye'de kendi alanlarına giren konulardaki hakiklerleri. Şimdi bakın ne kadar Türkiye... Ee, değişik platformlarda yani sadece bölgesel düzlemde değil ama uluslararası düzlemde de e, hızla yalnızla itiliyor hızla ikinci lige değil hatta üçüncü lige itiliyoruz. Evet. E, bunu, buna karşı herhalde e, Türkiye'nin demokratik e, toplumsal muhalefetinin sözüne e, biraz saygı gösterimeli. ...biraz şey yapımın. Veya, veya siyasi iktidarın... ...bu... E, ...mevcut tablo içerisinde... ...sadece bu uluslararası... ...hukuk ve siyaset kurumları değil... ...ama kendi yurttaşı... ...kendi ülkesinin geleceği... ...açısından bunları... ...önleyecek bir takım tedbirleri... ...alması veya... ...bir takım hatalardan vazgeçmesi... ...bir takım yanlışları düzeltmesi... ...ne bekliyor Yani ben bir e, Bu ülkenin vatandaşı olarak uluslararası e, kurumların, uluslararası bağıtlanmış sözleşmelerin bize yaptıracağı veya bizi zorlayacağı e, davranış biçimlerinden önce bizim kendi ülkemiz, kendi halkımız ve kendi insanımızla ilgili e, sorumlu davranmamız ve de e, yani bunu e, siyasi iktidarın e, bir e, zorlamaya neden olmaksızın sorumluluk duyarak kendiliğinden yapması gerektiğini düşünüyoruz ama tabi bu yapılmadığı zaman başımıza gelecekleri de hukuki bakımdan biraz evvel söylediğim gibi e, siyasi bakımdan ekonomik bakımdan görmek zorundayız. Çıkabilecek hukuki tabloyu uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından ki bunların çoğu Artık iç hukuk normu olmuş, bir kanunla kabul edilmiş normlar. Bir de ekonomik bunların sonuçları var. Bunları da düşünerekten siyasi iktidarın hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ekonomik boyutla ilgili izin verirsiniz. Şunu eklemek ya da anımsatmak isterim. Şimdi şöyle bir zihniyetin yaklaşımın, anlayışın şey olduğunu düşünüyorum. Biraz egemen hale geldiğini. İşte Avrupa bize muhtaç. Biz devasa pazarız. Dolayısıyla bizden vazgeçmeleri mümkün Hı -hı. değil. Bizle çok önemli ekonomik bağları var. Biz burada bildiğimizi okuruz. Söylem düzeyinde sağlık karşılıklı ...şöyle böyle laflar söylenir... ...ama yine ekonomi tıkırındayır. Böyle bir... E, ...zihniyet var... ...yahut böyle bir zihniyet... ...yaratılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir zihniyet değil. Doğru bir öngörü değil. Çünkü evet. Türkiye'ye... ...Türkiye'ye... E, ...Türkiye'den çok ciddi ölçüde... ...gayet basit şey... ...yani... E, <gülüyor> ...ekonomi profesörü olmaya gerek yok. Gazetelerin ekonomi sayfasında Gözeten her okuyan yazanın anlayacağı şekilde ortadaki Türkiye'den çok büyük ölçüde uluslararası sermaye kaçma eğilimi gösteriyor. Gayet anlaşılabilir bir şey. Eğer istikrar yoksa o ülkede, istikrar yoksa, evet, e, ulusal sermaye gema. Yani siz ısrarla şeyi sordunuz da gündeme getirdiniz. Bir de hani işin ekonomik evet. yansımaları olacak mı ...olacaktır... Evet. Olacaktır. Yani bunu... ve Türkiye'nin Türkiye'nin ihracatının en büyük kısmının e, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi e, üyesi olan ülkelere Avrupa ülkeleri yapıldığını da anımsarsak, yani tamam. çok e, önemli e, doğru. Ama hmm. bakın şeye e, Putin'e domatesi satamıyorsunuz. Yani bu kadar basit yani. E, bu kadar basit e, ve tamam. bir de bir, bir de yani hani biz. Pazar olduğumuz kadar e, Avrupa e, yani bugün konseyin e, bu aileden çıkarma tehlikesinin de olabileceğini söylediniz. Hükümetin de bunu göze alması e, söz konusu olabilir. Yani bütün bu uyarılara rağmen 15 Temmuz sonrası o hal ve o hal sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnameler hukuki rejiminden önce başlayan bir takım e, hukuki e, olumsuzluklar kurumlarda normlarda yasalarda idari tasarruflarda e, şimdi bu bütün e, yani bunları bilerek yapmaları böyle bir aileden çıkma iradesi olarak görülebilir ama sonuçlarının da acaba yani ihracatın en önemli bölümünü bu üyelere Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyelerine yaptığımız düşünülürse sonuçlarının ekonomik açıdan da çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Efendim yani domatesi, narenciyi İspanya'dan alıyor. İspanya'dan alıyor. Yani bu kadar basit. Yani Türkiye'nin ihraç tarımsal e, ürünleri, ihraç edilen tarımsal ürünleri yerine konulamaz. Tarımsal ürünler falan değil. Yani <gülüyor> alternatif... E, bu kadar basit bu satın alacakları yerler var. Ama illa ekonomik terimlerle konuşmamız gerekmiyor. Bence siz asıl vurucu yere e, değindiniz. Bu ülkede yaşayan insanların e, demokrasi, insan haklarını, hukukunun üstünlüğünü hak ediyorlar yani. Hak ediyor, kimsenin, hak. kimsenin hayatını e, kabusu çevirmeye hiçbir siyasi iktidarın hakkı yok. E, yani bu böyle devam ederse tabii ki hakikaten hiç kimse zulümle abat olmayacak yani. Bir de hocam aslında konuyu dağıtarak oraya girmek istemiyorum ama çok kısa bir şey lütfen. Şimdi Jagdal'ın bir ülkede yapılan yani bu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagdal'ın şey var diyor ki bir ülkede yapılan parlamenter şey, referandumun sonuçlarını yani değiştirmek mümkün değildir diyor ama... Burada hakikaten bir yüksek mahkeme niteliğinde olan e, yüksek seçim kurulunun e, çok somut e, norm ihlalleri, e, çok somut e, fiili e, e, haksızlıklar ve yolsuzluklar olmasına rağmen verdiği kararın CHP ya da başka bir parti tarafından e, Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'ne ee, başvuru yapılması halinde A, burada bir incelemeye e, konu olabilir mi? B, e, mevcut bugüne kadarki iştahatlar ve uygulamalar çerçevesinde buradan bir ihlal kararı çıkma olasılığı var mı? Yani çok kısa bir şey. Yani e, evet. bu, bu biraz evvel konunun biraz dışında ama bağlantılı. Bağlantılı, da... haklısınız ama... E, ...galiba vakit azaldı... Evet. ...bunu yani daha... E, ...ayrıntılı konuşmamız gerekir... ...bir defa ben e, bu konuda... E, ...birçok yazan... ...çizenden, söyleyenden... E, ...farklı... E, ...düşünmekteyim... ...iyi kötü de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...iştahatlarını bilen takip eden... <gülüyor> ...birisiyim... Yani bulunca kitap, bulunca e, ...şimdi yazın... bir defa... ...seçim hukukuyla... ...ilgili... ...olarak... Evet. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmenin ve protokolün diğer maddeleriyle kıyaslandığında çok da o kadar zengin olmayan bir birikimi var. Yani Diğer maddelere geldiğimizde e, on binlerce, binlerce karar bulabilirseniz... birçok ülkeyle ilişkin. Evet, evet. Hatta evet. Avrupa'nın demokrasi beşiği He, sayılacak hepsine, İngiltere, hepsine, Almanya, hepsine, Fransa hepsine, lehine. Hepsine. Ama bu, bu alanda yani seçim hukukuyla ilgili... Çok daha az. Bu bir. Evet. İki. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu göreve daha az sayıdaki seçim hukukuna ilişkin başvurularda... E, tırnak içerisinde takdir marjını, devletlere tanıdığı takdir tırnak içerisinde takdir marjını, takdir payını Geniş. ...sözleşmenin diğer maddeleriyle... ...kıyasladığımızda çok daha geniş tutuyor. Bu da ikinci uyarı. Evet. Yani birileri ha bir ortalığa... ...dökülüyor ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceksin de... ...bakalım onun şartları var mı... ...bir de e, şeyi var mı... Kazan, Anladın, ...kazanılabilirlik... Yani. ...şeyi var mı... Yani ...bütün bunları bir etüt etmek lazım. E, herhalde e, mesela CHP sözcüleri... ...dediniz siz... ...baştan beri bunu dile evet. getiriyorlar... E, ...kurmaylarını araştırıyordur ...diye düşünüyorum. Yani evet. bu böyle... ...kamuoyunda... E, ...çok da mesnedi... ...olmayan... E, ...bir e, lüzumsuz beklenti yaratıyor. Umut, umut yaratıyor. Yani umut bu, böyle olmaz. Fakat hocam... ...yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...ben hep söylüyorum... ...bir, bir anlamda da... ...yani e, gerçekten... ...insan hakları ve demokrasi açısından... 1. Ee, ve 2. Dünya savaşları sonrası yaşanan bütün acıları birazcık da onarmak için getirdiği bu 1950 Roma Sözleşmesi çerçevesinde duyulan iştahatlar ihtiyaçla, İştahatlarında geliştirme, işte bir yargı çukuku yaratma, e, yorumlama olasılığı olabilir mi diye düşünerekten ben doğrusu bu soruyu sordum size. Yani ben ee, burada katiyen başvuru yapılamaz gibi bir, bir cümle şey kullanmadım. kullanmadım. Yani ama bunun ciddi bir şekilde araştırılması lazım. Madem bu konuyu açtınız o zaman şu bir, bir kelime daha ekleyeyim. Bir tek şey yok ki. Yani Birleşmiş Milletler'in e, sözleşmelerini niye kimse aklına getirmiyor bilmiyorlar. Evet Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri <gülüyor> açısından yani... mi? bunları, bunları değerlendirmek lazım. Ee, evet e, bugün de e, ikinci müzik arası verme olanı bulamadan... Ee, ve konunun hem geniş hem de Türkiye'yi çok ilgilendiren önemli bir e, süreçte olduğumuz dikkate alınarak biraz ayrıntılarına girmeye çalıştık ama zaten günlerce konuşsak bitmeyecek bir konu ve bunu özellikle Türkiye'de hukuk güvenliği ihtiyacımız için nelere mal olacağını olabileceğini düşünerekten bu konuyu konuştuk hocamızla gelecek programda da yine hukuk güvenliği peşinde koşmaya devam edeceğiz bütün Açık Radyo dinleyicilerine, izleyicilerine dikkatleri için çok teşekkür ediyoruz hoşça kalın diyoruz adaletin bu mu dünya hukuk güvenliği peşinde hazırlayan ve sunan Bahri bela açık radyo program destekçisi olun